Söz Küçüğü'n programında daha beraberiz. Bugünkü konuğumuz Gündem Çocuk Derneği'nden Esin Koman. Merhaba Esin. Merhabalar. Gündem Çocuk'la daha önce farklı programlar da gerçekleştirdik, farklı projelerine yönelik. Bugün de Esin bize mesajım Var projesinden bahsedecek. Sanıyorum Mayıs 2009'da projelerini tamamladılar. Çocuk çalışmaları birimi Gündem Çocuk'u çok iyi tanıyor ama dinleyicilerimiz için Gündem Çocuk ne zaman kuruldu, nasıl bir dernek, tamam. neler yapar, tamam. çocuklarla nasıl Tabii. çalışıyor? Çok tutmadan herkese birazcık onu paylaşayım sizinle. Gündem Çocuk Derneği 2005 yılında kuruldu. Çocuk Hakkı ile ilgili bir dernek. Çocuk Hakkı'nın tanıtılması, yaygınlaştırılması, uygulanması uygulamanın izlenmesiyle ilgili böyle uzun bir ismi var. Aslında düşünülüğünde çok da manalı oluyor ismi aslında. Çocuklarla çalışan birçok meslek, yani, mesleklerde, yani değişik meslekleri olan ama çocuklarla çalışan, ee, işte 30 ile 50 arasında e, üyelerimiz var. Herkes farklı farklı meslekler yapıyor. İşte Mimar olan var, çocuk verişimci olan var, sosyalizmiz uzmanı olan var. Ama hepimizin ortak alanı çocuklarla farklı şekillerde çalışmış olmak ve çocuk haklarına e, olan inancımız. Aslında böyle tanımlayabiliriz. Bilmem e, Çocuk Derneği şimdiye kadar bir sürü projede çalıştı. E, kendi başına projeler yaptı, ortakları da oldu. Ya aynı zamanda çocuklarla beraber çalıştı. Gündem Çocuğ'un en büyük özelliklerinden bir tanesi çocuk haklarının uygulanabilmesi için. Sadece yetişkinlerin çalışmasının yeterli olmadığına inanıyor ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalı çocuklarla beraber yapmak daha önemli. Çünkü hani bu, bu iş onlarla ilgili bir şey olduğu için buna inandığından dolayı çocuk çalışmayı da çok önemsiyor. Böyle bahsedebilirim. Ben kendim çocuk gelişimciyim zaten ve hem dernekte birçok çalışmalar içinde yer aldım hem çocuklarla çalışmalar içinde yer aldım hem de diğer çalışmalarımızda yer aldık birçok çocuk örgütüyle beraber de çalıştık bu da yani aslında büyük bir kazanımızın için seni dediğim gibi Mayısın sonunda mesajım var projesi diye bir projeyi bitirdik Aralık ayında başlamıştır aslında oraya Ondan... gelmeden mesajım var projesinin Aha. hani en başta bir proje fikri olarak çıkış noktasından belki bahsetmek Hı -hı. ister misin acaba? Hı -hı. Çünkü hani projenin Hı -hı. detaylarını da ben öğrenmek istiyorum. Ama hani Hı -hı. gündem çocuk çocuk katılımını ve özellikle çocukların projelerde kendilerinin yer almasını çok önemseyen bir örgüt. Hani mesajım evet, var evet. bu eksende nasıl gelişti? Hı -hı. E, aslında şöyle bir şeyden yola çıktık. Ç çocukları ilgilendiren tüm konularda çocukların kendi görüşlerini ifade etmeleri... Bizim için önemliydi yani hani biz onların yerinde bir şey söylemeyelim çocuklar kendi biçimleriyle kendilerini ilgilendiren her türlü konuda kendi görüşlerini ifade etsinler e, mantığıyla e, proje aslında uygulanmaya başladı ilk çıkış noktası burasıydı e, biz de onlara sadece rehberlik yapalım onların yanında olalım ama e, yöntemini onlar belirlesinler e, hangi biçimlerde kendilerini ifade edecekler onları kendileri belirlesinler istedik. Yani asıl Mesajım Var projesinin çıkış noktası böyle bir şey oldu. Yani kendilerini ilgilendiren her türlü konuda kendileri görüşlerini ifade etsinlerdi. Çok teşekkür ederim. Şimdi Aha. o zaman hani Mesajım Var ne zaman başladı, Aha. nasıl ilerledi? Biraz tamam. senden dinleyelim. Mesajım Var Kasım'da başladı. Kasım 2008'de başladı. Merkezi Finans İhale Birimi ile ortaklaşa yapılan bir proje oldu bu. Başka herhangi bir kuruluşla ortaklığımız yoktu. Sadece işte Merkezi Finans İhale ve Gündem çocuklar Derneği olarak yaptık. Altı ay süren bir projeydi. Ee, bu proje aslında çok şanslı bir projeydi. Çünkü o dönem itibariyle e, yerel seçimlerle ilgili bir süreç yaşandı. 23 Nisan e, gibi bir süreç yaşandı. O yüzden hem çocukların katılma açısından hem de projenin zamanlaması açısından çok keyifli, e, yani keyifli bir döneme denk geldi. Ve o yüzden proje aslında uygulamasına çok olumlu geçti. E, ayrıntılarına gireyim mi? Evet Herhalde. evet yani mesajım var <gülüyor> tamam. nasıl bir proje, neyi amaçlıyor? Tamam. E, özellikle de hani benim bildiğim <gülüyor> ve okuduğum kadarıyla mesajım varın zaten projesini oluşturan da aslında çocuklar, evet, e, çocukların katılımıyla biz hani onlardan da tat... bahsedebilirsek? Tamam biz sadece eğitimciler olarak ya da işte dernek üyeleri olarak bir taslak çizdik. Dedik ki çocuklar senlere ilgilendiren konularda mesaj versinler, ne demek istiyorlarsa onları belirlesinler ama kime mesaj verecekler, ne tür bir mesaj verecekler, ne ile ilgili mesaj verecekler. Bütün bu çalışmaları projenin başlangıcından itibaren çocuklarla beraber kurguladık. Bunu yapabilmek için de aslında bir gönüllü çalışma grubu oluşturuldu. 5 tane çocuktan ve 4 tane de yetişkinden oluşan bir gruptu bu. Yani çocuk sayısı daha fazlaydı. Ee, bu çocuk arkadaşlarımız bizim daha önce çalışmalarda bir araya geldiğimiz e, gruplardan e, tanıştığımız çocuklardı. Eksa 18 medya grubu var oradan gelen çocuklardı. Çocuk Dostu Belediye Çalışma Grubu'ndan yine bir araya geldiğimiz çocuklardı. Bu arada bunlar yani, sizin daha önce e, yürüttüğünüz projeler gündem çocuk evet, olarak. Evet, evet he, gündem çocuk işte katılımla ilgili birçok çalışma e, yaptığı için önce çocuklarla beraber çalışmıştık. O yüzden e, bu arkadaşlara daha önce çalışmalar yapmıştık. Dediğim gibi bir çalışma grubu oluşturuldu, gönüllü çalışma grubu. İşte beş, yetiş beş çocuk, dört tane yetişkin vardı. Bunlar projenin başından sonuna kadar tüm projenin nasıl ile ilgili kurguyu yaptılar. Temasını belirlediler, yöntemlerini belirlediler. Ha, bir de grafikler arkadaşımız vardı bu çalışma grubunun içinde, o da çok önemli, o da gönüllüydü. O zaman yaklaşık on kişi falan oluyordu kendisi yani. <Gülüyor> şey yapmıyorsam. Evet. Önce tabii şöyle bir şöyle gelişti. Aslında Hı -hı. hani çocuklarla çalışmak çok keyifli ama aynı zamanda nereye varacağını da pek bilemediğimiz bir çalışma yöntemi o. Yeni yeni geliştiği için de biz de hani neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. İlk başta fikir toplantıları yaptık. Biz Hı -hı. neyle ilgili mesaj verebiliriz? Gündemimizde çocuk olarak ne var? Bu gündemimizde olan şeyler bizi ne kadar ilgilendiriyor? Bu ilgilendiren konular çocuk haklarıyla nasıl bağlantılı? Bunları ortaya çıkartmak için bir sürü toplantı yaptık. Bu toplantıları özellikle şöyle uygulamaya çalıştık. Çocukların işte okul saatlerinden ve kendine ayırdıkları diğer vakitlerden arta kalan zamanları denk getirmeye çalıştık. Bu biraz tabii çok zor oldu ve genellikle hafta sonları, cumartesi günleri toplantı yaptık. Onların istediği saatlere biz yetişkinler uymaya çalıştık ve hani bu doğrultuda bir araya geldik. Muhteşem i̇şte gerçekten onlar çok yoğun çalışıyordu o dönemlerde. Mesela biz 5 toplantı uygulamıştık ama e, 7-8 toplantı oldu bu fikir toplantıları. Çünkü işte hani konunun ortaya çıkması dediğim gibi mesajın kime verileceği, nasıl mesaj verileceği bunlarla ilgili toplantılar böyle tahminimizden daha uzun sürdü. Ama çok keyifli geçti. Sürekli e, görüş alışverişinde bulunduk. Ben yetişkin olarak acayip şeyler öğrendim. Hiç beklemediğim şeylerle Yani Arkadaşlar da aynı şekilde öyleydi. Bu 4 yetişkin, e, yetişkinin içinde sen de vardın. Evet evet ben de vardı. Hı, -hı. Gene diğer e, arkadaşlar da şeyden de bilmem çocuk üyelerinden arkadaşlar yetişkinlerden. Daha sonra işte böyle konuşmaya başladık. Ha şöyle bir şey oldu çok keyifli bir e, şeydi. Bunu da paylaşmak istiyorum. Lütfen. Proje nedir? İşte e, Avrupa e, Alfa Birliği işte Avru Türkiye delegasyonu nedir? Merkeze finans ihalesi nedir? İşte dernek nedir gibi böyle hani teknik konular hakkında da ilk başta sohbet ettik çocuklarla. Biz projeye yazıp işte verdik bütçe onaylan şey, onayla, şey hani, hibe onaylanmıştı ama hani bunlar bizim anlayacağımız dillerde, dillerden yani bizim anlayacağımız şekilde yazılmıştı. O yüzden projeyi çocukların anlayabileceği dile çevirdik. Sonra onlarla paylaştık, okumalarını istedik. Dedik ki hani ne diyorsunuz böyle bir çalışma içinde yer alır mısınız diye böyle bir çağrı çıkardık ve gönüllü olan beş tane çocuk arkadaşla birlikte bu çalışmayı yürüttük. Ya aslında daha fazla çocuğa ulaştık fakat 5 tanesi uygundu ve 5 tanesi çalışmak istiyordu. Yani çocukların ben, tamamen e, o çalışma grubuna katılımları da e, bir açık çağrı üzerinden ve gönüllü tabii, olarak sağlandı. Aynen öyle. Evet yani sadece 5 tanesi seçilmiş çocuğa değil, e, bizim daha önce çalıştığımız ve bizimle iletişimde olan e, bütün e, çocuklara çağrıda bulunduk. Projenin onların anlayacağı dilde hazırlanmış metinlerini yolladık. Aileleriyle görüşmelerini istedik. Daha sonra gönüllü katılmak istiyorlarsa de geri dönmelerini talep ettik. Öyle bir toplantı yaptık tanıtım toplantısı. Bunun üzerine o beş arkadaş uygun olduğunu ve katılmak istediklerini söylediler gönüllü çalışma grubu için. Ama projenin diğer kısımlarına da diğer arkadaşlar süreç içinde etkinliklerde yer aldılar. O Sadece zaman... bu <gülüyor> e, beş <gülüyor> çocuk şeydeydi. gönüllü çalışma grubundaydı. E, ondan sonra projeyi onların anlayacağı şekilde anlattık ve tartıştık. İçinize siniyor mu dedik Değiştirmek istediğiniz bir şey var mı diye sorduk Böylece yürümeye başladık Dediğim gibi işte 8-9 tane toplantı yaptık Ve e, ayrımcılık konusuna değinmeyi çok istediler Kendi gündemlerinde ayrımcılıkla ilgili konular vardı Ayrımcılığa uğradıklarını Ya da ayrımcılığa uğrayan arkadaşlarını çok fazla gördükleri için Özellikle bu temayı seçmek istediler Hani hı hı. bunun üzerinde çok fazla durdular e, Önce bu konuda Hani biraz daha fikir alışverişinde bulunduk i̇şte Ayrımcılık hani ne olabilir? Ondan sonra ne hissediyoruz ayrımcılığa uğradığımızda gibi de böyle bir ufak e, eğitimsel şeyler, toplantılar da yaptık onlarla birlikte. O zaman şöyle Bunları önce, böyle Aha. önce konularını hangi konuda çalışmak istediklerini ve hangi konuda mesaj iletmek istediklerini evet. karar verdiler. Evet. Ya da işte hani e, gündemlerinde onları rahatsız eden şeyi seçmek istediler. Hı hı. Yani önce onu belirlediler kendileri. Ayrımcılık onları en çok rahatsız eden konularmış mesela o. Ortaya çıktı. Ön planda olan ayrımcılık konusu oldu. Kendilerinin hani rahatsız olduğu ve gündeminde olan konulardandı. Bir ikincisi de ayrımcılığın yanında o dönem işte tam e, yerel seçimlerin olduğu dönemdi. Yerel seçimler de onların gündemindeymiş aslında. Biz hani bilmiyorduk ne kadar gündemlerinde olup olmadığını. Fakat o yapılan toplantılarda yerel seçimlerin de çocukların gündeminde olduğunu gördük. Onlar da bunu böyle ifade ettikleri için de ayrımcılık ve e, yerel seçimleri bir araya yani getirip yeni seçilen belediye başkanlarına mesaj üretmeye karar verdik. E, o zaman o süre mi? Evet, evet, yani süreçte <gülüyor> bu şekilde çıktı. Yeni seçilen evet. belediye başkanlarına e, ayrımcılık, evet. ayrımcılığı önleme konusunda iletilecek evet. mesajlar. Evet, hani ayrımcılık derken onlar şöyle bir şey söylediler bize. Dediler ki hani biz de e, yerel seçimlerde ya da yerel yönetimlerde bizi de ilgilendiren konular var. Bizi de muhatap alsınlar. Bizi küçük diye muhatap almadıkları için ayrımcılığa uğruyoruz e, şeklinde böyle bir bütünlük sağlamaya çalıştılar. Ve bize de çok şey geldi zaten uygun geldi. Tam da hani istediğimiz noktalardan bir tanesiydi. Ondan sonra e, işte yeni seçilecek olan belediye başkanlarına dediğim gibi mesajlarını Hı -hı. vermek istediler. Sonra bunun yöntemini belirlemeye başladık hep beraber. Hani nasıl vereceğiz? Resmini yapacağız? Ne bileyim dans mı edeceğiz? bir mü yazacağız diye. Yine proje biraz öngörmüştü bu tip şeyleri. Onlarla paylaştık. Mektup yazabiliriz, kart atabiliriz e, gibi böyle seçenekleri onlara sunduk. Onlar da kabul ettiler. Ve e, birer tane posta kartı oluşturuldu. Yeni seçilen belediye başkanlarına yazmak üzere. Gönderilmek de, üzere. Ha, evet yani. gönderilmek üzere. Bir de içinde anket soruları, yani anket sorusu demin de kendilerinin belirlediği 5-6 tane soru yazılı olan bir mektup zarfları yani mektup kağıdı gibi bir şey oluşturdular. Tam da anlatamıyorum. Ee, aslında sorular... ben araya Hı? girip küçücük belki bir şey söyleyeyim. Hani bunu daha rahat Tabii. dinleyicilerimizin görebilmeleri için şöyle bir şey olabilir. Sanırım web sitenizde bunların örneklerine ulaşabiliyoruz. Evet. Ee, evet, programın sonunda da veririz ama şimdi de istersen web sitesini söyleyelim. Ve bu anket benzeri formları hani e, i̇steyen dinleyicilerimiz oradan girip bakabilirler. Evet orada e, mesajım var projesiyle ilgili bir link var. Oradan girebilirler. E, ve ve çocuk .org diye fazla bulabilirler. E, var mesajım var projesini. Evet. Orada e, bütün görsel malzemeleri görebilecekler. Zaten mesajlarda o şeyde görünüyor. Web sitesinde görünüyor. Hı -hı. Projenin geri kalanı ve mesajları nasıl iletildiğine geçmeden kısa bir müzik Hı -hı. arası verelim. Hı -hı. Ardından seninle sohbet etmeye devam edelim. Aramızdan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Söz Küçüğü'nün bugünkü konu Esin Koman, Gündem Çocuk Derneği'nden ve mesajım Var projesi üzerine konuşuyoruz. Demin projenin başlangıcından konuştuk ve çocukların nasıl projeye başladıklarını, mesajları nasıl iletileceklerini konuştuk. Şimdi projenin geri kalanından bahsedeceğiz Esin'le. Tamam tekrar merhaba herkese. Bundan sonraki projenin kısmı daha hareketli ve daha etkin bir şekilde gelişti. Çünkü artık faaliyetlerimiz başlamıştı. Şimdi çocuklarla birlikte o gönüllü çalışma grubu kime mesaj vereceğini ve nasıl vereceğini belirledikten sonra bu mesajların nasıl toplanacağı ile ilgili konuyu da belirledik. Çünkü bin tane çocuğa ulaşmayı hedeflediğimiz için bu bin, bin çocuğa nasıl ulaşabiliriz diye düşündük. Ve şenlik yapmaya karar verdik. Bazı şenlikler yapacaktık. Ve bu şenliklerde çocuklarla bir araya gelecektik. Ve bir araya geldiğimiz çocuklardan da işte kart postalları doldurmasını, o mektup kağıtların içinde yazılı olan anket sorularını doldurup bize iletmelerini isteyecektik. Yöntemimizi bu şekilde e, hani e, son e, şeklini verdik. E, biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şöyle bir şey yaptık. 5 e, tane büyük ile çalıştık. Hı hı. Şankaya Belediyesi. Yani bütün belediyelerle çalışamadık. Ya da işte sadece büyükşehirle çalışmadık. Farklı farklı biraz da e, grubumuzun içindeki çocukların da dahil olduğu e, farklı belediyeler vardı. Onları hani belirleyerek yine hep beraber karar verdik çalışma grubu olarak. Beş belediye seçtik. Ankara'dan. Çankaya Belediyesi. Evet Ankara'dan. Hı -hı. Bu proje zaten sadece Hı -hı. Ankara bazlıydı. Hı -hı. Etkinlikleri açısından. E, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Mamak Belediyesi ve Altındağ Belediyesi. Belediyelerini seçtik. Her belediyede e, oturan... Bizim çalışma grubundan yetişkin ya da çocuk mutlaka vardı. Bu belediyeleri belirledikten sonra o belediye sınırları içinde olan uygun parkları kararlaştırdık. İşte Çankaya belediyesinde bir park düşündük, şahinlerde yapabiliriz. Diye. İşte Kulu Park aklımıza geldi, orası çok uygundu. Hı hı. İşte atıyorum Yenimahalle belediyesinde Cemre Parkı vardı, orası çok uygundu. İşte çocuklar biliyorlardı, orada yapabileceğimize karar verdik. İşte Altında belediyesinde Kale bölgesi çocuklarla hani çalışılabilecek ve şenlik yapı, şenlik yapılması için çok uygundu. Oraya karar verdik. Böyle 5 e, belediyede 5 farklı bahçe, bah, ne diyeyim, parklarda şenliklerimizi yapmaya karar verdik. Ondan sonra e, tarihlerimizi belirledik. Bunlarla ilgili görsel malzemeler hazırladık. Bizim gönüllü çalışma grubumuzda bir tane grafiker arkadaşımız vardı. O da e, bizimle birlikte çalışmalara katıldı. Onunla birlikte afişler yaptık. Ondan sonra e, projeyi anlatan broşürler hazırladık, el ilanları hazırladık ve e, görsel malzemeleri de beraber kararlaştık. İşte grafiker arkadaş getirdi, hep beraber seçtik. Herkes fikrini söyledi, bunu seçiyorum ama şu nedenden dolayı ya da bunu beğenmedim ama şu nedenden dolayı siz ne dersiniz diye. Böyle katılma açık, hani herkesin kendi fikrini söyleyebilecek ya da şunu da eklesek daha iyi olabilir önerilerini de açıkça alınabileceği bir çalışma biçimi oluşturduk. Sonunda da işte e, afiş ürettik, broşür ürettik, el ilanı ürettik ve gerçekten hepsi de çok e, etkili şeyler oldu. Ve hani tamamıyla çocukların görüşlerinden oluştu. Ee, bu ee, malzemeleri acaba... de belirledikten sonra şöyle Hı -hı. bir şey yapmaya, ha, bir şey mi diyecektim? Ee, şey bu arada bu görsem... Aa! etkinlik dediğim gibi hani yürüyüş şeklinde oldu ve bütün herkes katıldı. İşte çalışma grubundaki arkadaşlar, dernekten üye olan arkadaşlar ya da işte çocukların arkadaşları, işte akrabaları, herkes birlikte Kulu Park'ta başlayan bir yürüyüş etkinliği düzenledik. o eminimları dağıttık. Hem de çocuklar kendilerini birer böyle şey hazırladılar. Böyle poplar var ya el ile şeyleri. Afişler. Ellerinde sloganların yazılı oldu. Böyle şeyler hazırlamak istediler ve kendileri yaptılar. O lolipoplarla böyle yol boyunca yürüdük. İşte çok eğlendik. Hani şarkılar söylendi. işte bir dükkanlara girdiler. Eczaneye girdiler. Kafelere girdiler. Çocuk yıkışı satan dükkanlara girdiler. Oraları ilanlara bıraktılar. Yolda geçenleri durdurduk. Projemizi anlattık. İşte siz nerede oturuyorsunuz? Şu şenliğe gelebilirsiniz gibi. Böyle iletişimler kurarak gün boyu... Böyle bir etkinlik eee gerçekleşti bu arada. Bu çok arada çok keyifli Yemek geliyor <gülüyor> ve hani katılamamış <gülüyor> olmaktan <gülüyor> ötürü yere evet, evet, daha Evet, çok keyifliydi. Onlar da çok eğlendiler. Şöyle şeyler oldu. Hani ilk kez böyle bir etkinliğe katılan hem yetişkin hem de çocuklar vardı. Herkesin cesareti yerine geldi. Hani böyle bir ee, nasıl diyeyim, güçlenildi o etkinlikle. Aa, çok güzel şeyler yapabiliyoruz diye böyle herkes çok keyif aldı. O yüzden de şenliklerimiz çok başarılı geçti. Aslında böyle bir şey var, önceliği oldu yani bu yürüyüş etkinliğinin. Biz mesela bunu düşünmemiştik. tekrar etmek istiyorum bunu. Bu çocuk tamamen Kon... çocuklardan gelen bir fikir. Evet, evet ee... kesinlikle. O yürüyüş etkinliğinden sonra işte beş yaşımız o şenlikte şöyle şeyler yaptık. İşte standlarımızı kurduk. Ondan sonra işte ile ilgili görsel malzemelerimizi attık. İşte müzik çaldık ondan sonra ve mesajları sofradık çocuklardan okullara her çocuk tabii ki bu, bu da çok önemli bu grubun içinde dahil olan çocuklar bütün görsel malzemelerini okullarına da götürdüler ve okullardaki hani diğer arkadaşlarına ve okulun bütün diğer çevresindeki çocuklara da ulaştırmaya çalıştılar böyle bize destekleri oldu bu çok in, yani çok güzel bir şey oldu o şenlikler doğrultusunda çocuklar işte cumartesi günü yaptığımız şenliklere çocuklar geldiler ve mesajlarını dediğim gibi kartlara ve yer mektup eee yazdılar. Birçok mesaj verdiler. Yani inanılmaz mesajları vardı ve biz hiç karışmadık. Yani yet çocuklar kendi yaşıklarıyla kendileri anlattılar projeyi. <gülüyor> kendi dilleriyle anlattılar. Yani şöyle dolduracaksınız bu kartı. İşte şu soruyu şöyle cevaplayabilirsin ya da işte ne yazmak istiyorsan buraya böyle yazabilirsin gibi. Bütün iletişimi kendileri kurdular. Biz sadece rehberlik yapmaya çalıştık sponsorun başında. İnanılmaz e, inanılmaz mesajlar çıktı tabii. E, <gülüyor> Neler çıktı işte çevre düzenlemesinden tutun da babasına iş isteyenler ondan sonra tüm oyuncakların bedava olmasını isteyenler işte parklarda balon dağıtırsın şeker dağıtılsın diyenler bilgisayar isteyenler ondan sonra hayvanlarla ilgili mesaj vermek isteyenler ondan sonra maddi yardım isteyenler okula devam etmek için işte bana burs verir misin, verirler mi acaba bunu söylesek diyenler. Ona trafikle ilgili çok fazla mesaj geldi. Ee, en çok zaten çevre düzenlemesi ya yeşil alanlar oynayabilecekleri alanlarla ilgili bir de trafik düzenlemeleriyle ilgili e, mesajlar çok fazla geldi. Ee, bu mesajlara da web sitesinden ulaşabiliyor muyuz en azından bazılarına? Tabii. Evet evet değil ee, hemen hemen yani bir, bir yayınlandı. Hepsi e, pdf'de tarandı. PDF Tarandıktan sonra pdf şeklinde web sitesine yerleştirildi. Zaten şöyle bir şey vardı. Projenin sonunda bir kitap çıkartacaktık. Hı hı. Bu mesajların birçoğu kitapta yer aldı. Yani projenin en son etkinliklerinden bir tanesiydi. Bir kitap hazırlandı. Çünkü yani hepsini yapamadık çünkü çok fazla mesaj vardı. yani yayınlayabildiğimiz kadarını kitapta da yani görebilirler. O kitabı bizden isteyebilirler. Biz kendilerine yollayabiliriz ilgilenen kişiler için söylüyorum. Ama hı. web sitesimiz bulabilirler. Tamam. E, programı bitireceğiz az sonra ama çok kısacık bir soru soracağım. E, belediye başkanlarına iletildi ve acaba hiçbir cevap ya da size ulaşan e, evet. belediye başkanı oldu mu? Evet. Ben zaten unuttum. Aslında projenin en önemli yerlerinden bir tanesi de oydu. Mesajları topladıktan sonra ve şenlikler bittikten sonra... E, bu, bütün belediye başkanlarına e, görüşmeler yapıldı. Mesajlar toparlandı ve belediye başkanlarına götürdük. Çocuklarla birlikte götürdük bunu. Beş belediyeden üç tanesi bizi kabul etti, iki tanesi etmedi. Gidip e, verdiğimiz e, üç belediyedekiler çok ilgilendiler. Ve e, Mamak, evet yok Keçören Belediye Başkanı şöyle bir şey yaptı. Evet. Bütün mesajları topladıkları çocukların bazıları adreslerini yazmışlardı bazıları yazmamışlardı. Adresleri yazılı olan çocuklara teşekkür belgesi yollamışlar. Yani belge gibi değil de hani katkılarınızdan dolayı işte mesajınızı aldık ve gerektiği şeyleri yapacağız diye böyle bir geri bildirimde bulundular. Bu mesela bizim için çok anlamlı oldu. Evet. Yani çocuklar için de eminim çok hoş olmuştur. O belediye başkanlarla görüşmelerde mesela çocuklar yine konuşma fırsatı buldular. Mesajlarını hani yüz yüze de ifade ettiler. Yani bu yüzden e, o projenin çok önemli ayaklarından bir tanesiydi. Bir de aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakkını İzleme Komitesi ile de görüşüldü. Onlara da bu mesajlar iletildi. Böyle bir ilişki de geliştirildi. Bu da yine çocuklar adına iyi bir gelişme oldu. E, Esin e, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. E, öncelikle hem sana e, programımıza konuk olduğun için teşekkür ediyoruz. Hem de e, burada ismin, isimlerinden bahsedemedik ama... E, projeyi geliştiren 5 e, çocuğa ve katılan ve mesajlarını ileten e, diğer tüm çocuklara da hani e, seninle teşekkür etme fırsatı bulalım. Tamam bize çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı bize verdiniz yapılan çalışmayı size anlattığınız için bizim için çok keyifli bir çalışmaydı yani çocuklarımızın böyle geçtiğini inanıyoruz zaten. O zaman Gündem Çocuğun yine Aha. bu kadar keyifli başka bir projesinde yine Gündem Çocuk'la konuşmak Umarım. ve paylaşmak üzere diyoruz. Tamam, çok memnun oluruz. Size teşekkür ediyoruz herkese adına. hoşça kal sen de. Tamam. Önümüzdeki hafta bir söz küçüğün programında daha görüşmek üzere. İyi haftalar. Söz Küçüğün